Herkese mutlu günler. Açık radyoda 949 Balık Gözündeyiz. Balık Gözünün geçtiğimiz programında ne konuştuğumuzu kısaca bir hatırlayalım. Aykan Erdemir vardı. CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemirle CHP'nin hazırladığı nefret suçları yasa taslağından bahsetmiştik ve nefret söylemiyle. Ee, nasıl mücadele etmek gerekiyor? Ee, bu, buna nasıl çözümler bulmak gerekiyor? Bunlardan bahsetmiştik programda. Programın kayıtlarını her hafta söylediğimiz gibi e, balıkgözü.tamdır.com adresinde bulabilirsiniz. Geçmiş programlara da oradan bakabilirsiniz ayrıca. Bugün e, balık gözünde de e, ne olacak? İlk başta yine haberlerden bahsedeceğiz. Gündemden birkaç haber ve... E, bir başka güzel haberde ülkelere has ayrımcılık genellemelerinden bahsedeceğiz. Güzel derken o kadar güzel değil aslında. Farklı ülkelerde neler görünüyor onlardan bir bahsedeceğiz. Yine dediğim gibi ayrımcılık genellemeleri ama bunlar toplumsal genellemeler. Ee, onun dışında... Açtık grevleri devam ediyor. Açtık grevleri 62. gününe girdi bugün. Hatta bu programı dinlediğinizde 63. gün olacak. Ee, Başbakan Erdoğan bu konuyla ilgili olarak açtık grevleri glöftür dedi. Ve çok da ciddiye almadıklarını anlatan neredeyse bir dil kullanarak söyledi bütün bunları. Ve aslında başbakanın bunu sürekli böyle söylüyor olması. Yani orada devam eden bir süreç varken... Ve gerçekten çok fazla insan açlık grevi yaparken ve böyle bir gerçek tam karşımızda dururken kendisinin bunu kabul etmiyor oluşu hakikaten biraz da hayretler verici. Bir taraftan da. Ee, dediğimiz gibi kendisi açlık grevlerine bir löf diyor. Bunlar şovdur. Şimdi de milletvekilleri yapıyorlarmış. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bizim görevimiz bellidir. Biz sağlıkla ilgili gerekli müdahaleyi yaparız dedi. Sağlıkla ilgili gerekli müdahale konusunda da Herkesin aslında e, önemli gerçek çekinceleri var. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz hafta içinde de Türk Tabipler Birliği bir e, açıklama yaptı. Açlık grevlerinin ne durumda olduğuna dair. E, oradan da önemli haberler var. E, artık 63. gününde 70. gününe yaklaşırken açlık grevleri e, ciddi hastalıklara gebe olabilecek birçok şey yaşandığını söylediler raporda. Ee, ve açlık grevleriyle ilgili başka bir haberde Chomsky'den gelmiş. Aslında başka bir açıklama Chomsky'den gelmiş. Ee, Amerikalı düşünür diyelim. Nam Chomsky Türkiye hükümetine yüzlerce mahkumun adil ve makul diye tanımladığı taleplerle sürdürdüğü açlık grevi konusunda adım atması çağrısında bulundu diye. Ee, Yine tutuklu ve hükümlü 600'e aşkın kişinin sürdürdüğü açlık grevleriyle ilgili olarak Türkiye hükümetine artık bütün bu talepler, açlık grevi yapanların öne sürdüğü talepler adil ve makul. E, bu yüzden de bununla ilgili bir şey yapın e, demiş. Hükümetin bu talepleri karşılamak suretiyle krizin daha daha da derinleşmesinin önüne geçebileceğini söylemiş ve aksi olur da insanca ve medeni bir yaklaşım gösterilmezse çok daha kötü şeylerle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında da bulunmuş. E, yine Başbakanın da e, bu durumlara karşılık verdiği cevap e, biraz önce söylediğimiz gibi sağlıkla ilgili gerekli müdahaleyi yapabiliriz dediler. E, yine... E, Biraz önce de bahsettik. Artık açlık grevine giren milletvekilleri de var. Ee, bunlardan biri e, BDP eş, eş genel başkanı Gülten Kışanak e, yine yaptığı bir açıklamada ve e, böyle bir müdahalenin de ölüm ve katliam getireceği uyarısında bulunmuştu. E, ve aslında açlık grevlerine karşı e, devam eden başka bir görmezden gelme kampanyası vardı şimdiye kadar ama e, bu eşik artık... ...ciddi boyuta gelince artık bütün gazeteler bu haberi görmeye, bu haberleri görmeye başladı. Ama ne yazık ki bir taraftan da herkes hala o şiddet ve kötü dili savunmaya devam ederek yaptı bunu. Bu yüzden ana akım medyada da e, yine açlık grevlerinin gösteriliş biçimleri oldukça sorunlu gibi e, gözüküyor. E, açlık grevlerini geçtik. Başka bir e, habere gelelim. Haber değil ülkelere has ayrımcılık genellemeleri dedik. Ee, bu haberi sertaçsıpka.com e, e, adresinden buldum. Sertaç Bey e, gittiği bir toplantıda strasburg'da gerçekleşen bir toplantıda ve birçok ülkeden e, gencin bulunduğu bir toplantıda konuşulmuş e, bu ...birazdan okuyacaklarım derlenenler... ...ülkelerin kendine has... ...ayrımcılıkları aslında... ...Balçika ile başlıyoruz... ...Balçika aslında biraz daha... ...çok da bizim alışık olmadığımız... ...tarzda bir ayrımcılık... ...hikayesi var... Faslı insanların son zamanlarda çoğalması ve bazı bölgelerde yoğunlaşması oradaki Belçika halkını azınlık durumuna düşürmüş. Faslıların daha dini temellere göre yaşaması halk için sorun teşkil etmiyor ama e, son zamanlarda halk kendini huzursuz hissediyormuş bu yüzden. Çoğunluğun olduğu bölgelerde kız ve erkek çocuklarının kullandığı alanlar ayrılıyor ve halka açık bazı yerlerde de kadın ve erkekler belirlenmiş saatlerde ayrı ayrı havuzu kullanıyorlarmış. Da, başka da ki insanlarda başka büyükükseldeki insanlarda bu konuda kendilerini rahatsız ve aslında yaşadıkları yerde biraz dışlanmış hissettiklerini söylemişler. Ee, Ukrayna'dan, bir haber var. Ukrayna'nın e, ayrımcılık genellemelerinden biri. E, genelde Ukrayna ve Rusya'da e, kadınlara karşı ayrımcılık yapıldığı söyleniyor. Bu da güzel olmaları sebebiyle bu ülkedeki kadınların hepsine daha çok hayat kadını muamelesi yapılıyormuş. Avrupa'daki kadınlar bu meseleden rahatsızlarmış ve Avrupa kupalarında bile ülkeye gelen yabancı turistlerin ahlaksız tekliflerinde tekliflerde bulunduklarını söylemişler aynı zamanda başka ülkeye seyahatlerde de güzel kadınlara yapılan bir ayrımcılık var ki o da pasaport kontrolünde başka amaçtalarla gelebilecekleri doğrultusunda çok fazla soru sorulması ...diye aktarmış Sertaç Sıpka Ukrayna'daki genellemelerden birini ki aynı şeyi Türkiye'de de yapıyoruz biz bu sadece Ukrayna için geçerli olmasa gerek... Romanya'daki e, ayrımcılıkta kendilerinin çingene oldukları doğrultusunda çok fazla ayrımcılık yapılıyormuş e, Roman, romanlere. Aynı zamanda genel bir kanı ile e, insanların kendilerine güvenmediği ve hırsızlıkla suçlay suçlayarak ayrımcılığa maruz kaldıkları kaldıklarından şikayetçilermiş sıkça. E, yeri gelmişken de söylemiş olalım. Ve ee, romanların çıkaracağı bir dergi var. Romca ismi. Ee, geçen hafta duyurusunu yapmıştık Romca'nın da. Ee, Taksim'de Mephisto kitap evinde satılabilecek. Yine roman kültürüne dair şeyler bulabileceğiniz bir dergi olacaktı o da. Ee, yine başka bir ayrımcılık haberi. Ee, gay ve lezbiyen grupları halkın kabul etmediğinden ve e, kabul bunu kabullenememeleri noktasında bir ayrımcılık yaşanıyormuş. Engelli insanlara yönelik ise halka açık yerlerde uygun şartlar yerlerde ve uygun şartlar olmadığından söz ediliyormuş. Örneğin bir kafeye giden engelli için kafe sahibinden anahtar alınmak suretiyle engelli kişinin tuvaleti kullanmasını Estonyalılar ayrım, ayrımcılık olarak gör, görüyorlarmış. Ee, yine başka bir haber ayrımcılık. Örneği Sırbistan'dan. Sırbistan'da 10 yıl önce olan savaşın devam ettiği noktasında yanlış düşünce kişileri Sırplara karşı soğuk durmaya ve onları bulundukları ortamlardan ayrıştırmalarına sebep oluyormuş. LGBT bireylere karşı ise halkın inanılmaz bir tepkisi olduğundan söz edilmiş bu raporda. Aynı zamanda engellilere tanınan haklar doğrultusunda da ciddi ayrımcılıklar varmış. Ee, yine Gürcistan'a bakalım. Gürcistan'da gençlere genellikle bir ayrımcılık yapılıyormuş ve bu ayrımcılık daha çok tecrübeli insanların iş için aran, aranması ve gençlere yer verilmemesi yönünde ortaya çıkıyormuş ve LGBT bireylere de halk tarafından ciddi ayrımcılık yapıyor, yapılıyormuş. Ee, bunlar aslında neredeyse ülkelerin ortak şeyleri ama biraz daha yerlere has e, anladığım kadarıyla. Portekiz'de LGBT bireyler için herhangi bir ayrımcılık yok toleransın yüksek olması gibi bir durum varmış ee, ve güçlü bir lobileri varmış Portekiz'de Gen ve Portekiz genelinde kendi aralarında da bu gruptan olmayan kimseyi dahil etmiyorlarmış. Bunu ayrımcılık olarak sayanlar var. Ee, neden biz giremiyoruz diye düşünenler. Sonra başka bir şirket grubunun da büyük bir etkisiyle e, insanlar şişman ya da zayıf ölçüde kıyafetler bulamamaktan ve yaratılan bu döngü sebebiyle de kendilerinin ayrımcılık gördüklerinden şikayetçi. Aynı zamanda bu şirket kalıbı şirket e, grubu insanları tek bir kalıba da sokmuş oluyor. Ee, belki. Buradan karşı çıkıyorlar. Türkiye'nin genel bir genellemesine bakarsak eğer ayrımcılık konusunda engellilere karşı ayrımcılık e, yapılıyor demiştik. LGBT bireylere karşı ayrımcılık var. Yine gençlere karşı da bir ayrımcılık durumu söz konusu. 18 yaşında seçilme seçme hakkı veriyor ama istediğimiz kişileri başka bir yerlere getiremiyoruz. Yani siyasi yozlaşma etkisiyle gençler... Aktif rol alamıyorlar maalesef. Aslında bu bir tartışma. Gençler nasıl bir siyasi yozlaşmaya alet oluyorlar oluyorlar mı meselesi. Çünkü bir taraftan da apolitik bir gençlikten de bahsediyoruz. Yani büyük bir kısmının apolitik olduğu, apolitikleştirildiği bir kesimden bahsediyoruz. İş bulma konusunda erkeklere karşı yapılan bir ayrımcılık var e, Türkiye'de. Yöneticilerin genelde kadınlara karşı ilgisinden dolayı ve askerlik sebebiyle erkekler bu durumda bir sıfır geriden başladıklarını söylüyorlarmış. Ki e, aile sorumluluğu kültür sebebiyle daha çok olmasına rağmen erkeklerin görevi e, demiş. Burada e, Sertaç e, Sertaç Sipka e, yine onun Türkiye'yi anlattığı bir durum e, bu. E, biz Türk, biz Türklere e, Avrupa'da çok fazla ayrımcılık yapılıyor diye eklemiş. Nedeni ise daha, daha önce Avrupa'ya çalışma amacıyla gidip kalmış, iki ya da üç jenerasyon sonra kültürler arasında kalmış kişilerin orada problemlere sebep olması temel neden gibi görünüyormuş. E, ve dış görünüş konusu da önemli bir konu. Genellikle saçı sakalı olan gençler tek bir kimlik yaratma kaygısı olan üst düzey yöneticilerin etkisiyle ayrıştırılıyor oluyorlar Ki evet insanlar zaten Türkiye'de saç ve sakal konusunda bildiğimiz kuralların dışına çıkarlarsa eğer çok da kabul edilen insanlar olmuyorlar. Ki insanların en temel seçme özgürlüklerinin olduğu konulardan biri bu da. İtalya'dan yine bir ayrımcılık haberi var Türkiye'den sonra. Politik yozlaşmanın en yoğun olduğu Avrupa ülkelerinden birisi İtalya. Gençlere söz hakkı verilmemesi gibi büyük bir ayrımcılık yapılıyor. Aynı zamanda kılık kıyafet dış görünüş noktasında da bir ayrımcılık yapıldığını söyleyebiliriz demiş. Bu toplantıya katılanlardan bir kişi. Cinsiyet ayrımcılığı İtalya'da da var. İtalyan erkeklerinin daha ilgi çekici olmasından dolayı kadınlara da daha az imkan verildiği ee, ve iş alımlarında kadınların zor e, kadınların da zorlandığı söyleniyormuş. Ee, evet birazdan programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. Bugün balık gözünün ilk bölümünü ülkelerin genel e, havasına ...aslında ülkelere has ayrımcılık genellemelerine ayırmış olduk. Ee, ve bu biraz önce saydığım ülkelerdeki bu detayları da sertacsipka.com adresinden aldım. Dediğim gibi orada e, siz de bulabilirsiniz. E, bu genellemeler aslında çoğu da en azından Türkiye için saydıklarım oldukça bildiğimiz genellemelerdi. Programın ikinci bölümünde Bilgi Üniversitesi'nden atılan işçilerden... E, Mehmet Işık'la konuşacağız. Bilgi Üniversitesi'nden işçiler e, sendikalı oldukları gerekçesiyle atılmışlardı ve şimdi de yine Santral İstanbul Kampüsü'nde e, eylemlerine devam ediyorlar. E, kendileriyle bu süreci konuşacağız. Dediğim gibi Mehmet Işık'la e, birazdan burada olacak ama önce bir müzik molası Turin Breaks Sea Change geliyor. The wall. Now do we walk alone? This puzzle's falling into place once more around the sun. Remember when you were a kid? Those days were all so long. But if we don't do this, Somebody else will. Three billion backs against the wall, a prayer for everyone. We saw the changing of the sea, but not a thing was done. life those days are all but gone, and if we don't do this, somebody else will. If we don't.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 İfade ifade edebiliriz. Evet, buyurun. Peki sizin aranızda yönetimle bu konuda nasıl bir diyalog yaşandı? Sendikalı öğren olduğunuzu öğrendikten sonra onlar? <gülüyor> Alo. Ya, şimdi şöyle bir şey oldu. Ee, i̇lk ilk e, onun sonlarında biz sendikada örgütlenmeye başladığımızda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 bazında evet. devam etti ta ki geldi 24 e, Ağustos'ta evet. bizimle de e, devam etti. Halen de e, tedirgin insanlar. Şimdi e, şu anda yer atılmalar yoksa e, biz orada oturma eylemi yaptığımız için bunu göze alamıyorlar. Öğrencinin gözü önünde çünkü onlar öğrenciye müşteri gözüyle baktıkları için. Evet. E, artı bir tepki çekmek istemiyorlar. Artı bir e, karşı grup karşılarını almak istemiyorlar. Evet. Bu böyle ee, devam ediyor sanırım. Evet bu böyle devam ediyor. Biz de devam ediyoruz. Şu ana kadar da herhangi bizimle bir diyaloğa geçme durumları da olmadı. Hı hı. Sadece sendikaya bazı uyarı işte yapmayın şu eylemleri. Rahatsız oldukları kesin. Hı hı. Ama tekrar işte bu oturma eylemi yapanları biz geri alalım gibi herhangi bir pazarlık falan konusu olmadı şimdiye kadar. Evet peki şu anda sizin oturma eylemleriniz de devam ediyor. Ee, evet, yaklaşık eylemi, kaç kişi var acaba bu eylemlerin içinde Bilgi Üniversitesi'nde her gün e, bunu da tekrar duyurmuş olalım her gün Santral İstanbul Kampüs'ünde oluyorsunuz sizden evet, evet hafta içi hafta içi her gün <gülüyor> haftanın beş iş günü e, her gün e, oturma eylemimiz devam ediyor ve oturma eylemimiz sürdüren e, işten atılanlardan beş kişi devam ettiriyor bunu <gülüyor> Ve... Diğer arkadaşlarımız çeşitli sebeplerden dolayı katılmadılar Hı. ama bizimle beraber olduklarını söylüyorlar, destekliyorlar, gelip gidiyorlar da ama oturma eylemini sürdüren, oturan beş kişi var. Evet. Peki aynı zamanda burada bir oturma eylemi yapılırken açık hava dersleri de yapılıyor. Ee, yine sizlerin örgütlediği en son Büşra Ersanlı'nınki vardı sanırım Büşra Ersanlı hocanın dersi evet. ardından Aydın Engin hoca yapamadı o konuşmayı ama medya. Hava evet hava muhalefet nedeniyle yapamadı onu da e, havada bir ziyanıltı yani havada şey olmadı kötü olacağını söylendi meteorolojik aslında ama o kadar da beklediğimiz kötü olmadı ama yani erteledik. Ertelendi ama tekrar olacak. Evet. Aydın Engin konuşmacı evet. olacak. Medya konulu açık hava dersi olacak. Evet. Evet. Ee, evet. Peki e, burada öğrencilerin e, katılımı nasıl oluyor acaba bu derslere? Ben bunu da bir sormak istiyorum. Çünkü her hafta yapılıyorlar. Öğrencinin ka katılımı iyi Özellikle e, Büşra Ersanlı Hoca'nın e, dersinde e, katılım daha yoğundu. Evet. Bundan sonra da aynı yoğunlukta devam edeceğini tahmin ediyoruz. Evet ve siz peki bundan sonraki süreçte acaba okul iletişimiyle aranızdaki şey nasıl devam edecek? Yani bir dava ya da işe alım süreci var mı? Böyle bir diyalog başlamadı demiştiniz ama sizin nasıl bir talebiniz var acaba? Bizim talebimiz tabii ki işe iade alınmamız. Hı hı. Dava derken hukuku süreci kastetiyorsanız biz davayı, işe iade davasını açtık zaten. Hı hı. Ama biliyorsunuz eğer yönetim bizimle bir diyaloğa geçip tekrar bizi işe alınmayı isteyen kişileri tekrardan işe alırsa zaten o davalar geri alınır bu şekilde biter. Ama alınmazsa zaten... Hukuki sürecimiz başladı. Ayın 17'sinde bildiğim kadarıyla ya da 16'sında mı olacaktı? Bir ilk duruşmamız olacak ön duruşma. Evet, onun da duyurusunu yapmış olalım yine buradan o zaman. Peki, evet. e, bugün de bir toplantınız vardı. Bugün yaptığınız e, daha. Evet. Acaba sendikalar yasası da geçmişti. Bununla ilgili sanırım evet. toplandınız siz de. Ee, bir akademisyenler ve sizler hep birlikteydiniz. Acaba o toplantıdan neler çıktı ya da neler konuşuldu? Bize biraz anlatabilir misiniz onu da? Allah toplantıda biliyorsunuz. Bu toplu iş ilişkileri yasası, sendikalar yasasıyla ilgili... E, ...Bilgi Üniversitesi'ne özel bir durum da ortaya çıktı. Bizim e, bugün değerlendirdiğimiz neticesinde. Hı hı. E, Bilgi Üniversitesi bir işletme olarak... E, görüldüğü için %40 bizim olan bir durum oldu. Ortaya çıktı. Barajın %40. 40 Onun üzerine biz örgütlenme çalışmalarımızı daha yoğunlaştırma kararı aldık bundan sonra. En kısa sürede TİF'e ulaşmamız için çalışmalarımızı Yolunlaştıracağız bu şekilde ve oturma eylemlerimizde sonuç netice icaralma kadar zaten devam edeceğiz. Evet. Ee, o karar aldık. Peki okuldaki oturma eylemi eylemin eylemiyle ilgili acaba size bir uyarıda bulundu mu okul yönetimi? Öyle bir şey oldu mu daha önce? Birkaç kere mesela Büşra Ersanlı'nın dersinden önce biz Büşra Ersanlı'nın posterlerini afişlerini asarken müdahale etmeye kalktılar güvenlikler. Biz de buna karşı çıktık sendikayla beraber. Vazgeçtiler sonra söker falan dediler vazgeçtiler. Sendikaya bir ihbar çektiler. Hı hı. E, yönettim. okul e, avukatı tarafından bir ihtiyaç çekildi. Ona karşılık bizim e, sendik avukatı da e, ona cevaben e, yazdı yazdı cevap gönderdi. Onun dışında herhangi bir şey olmadı. Evet. O zaman çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için Mehmet Bey. Biz teşekkür ederiz. E, yine takip ediyor olacağız. Yine konuşmak üzere diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi, akşam. i̇yi, yayın, iyi, yayınlar, iyi akşamlar. Olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeydik. Bugün Mehmet Işık'la konuştuk. Bilgi Üniversitesi'nden e, çıkarılan işçilerden biriydi Mehmet Bey de. Bilgi Üniversitesi'nde söylediğimiz gibi direniş devam ediyor. Balık Gözü iki hafta sonra salı günü yine aynı saatte burada olacak. BalıkGözü.thumblr.com e, eski programları bulabileceğiniz internet adresimiz. Şimdilik hoşçakalın diyelim.